Bakara suresi 2. sure Medine devrinde 10 yılı gibi uzun bir zamanda inmiştir. Kur'an'ın en uzun suresi olup 286 ayettir. Bu sure adını 67-70. ayetlerdeki İsrailoğullarına kesmeleri emredilen inekle ilgili kıssadan alınmıştır. İman, ibadet, ahlak, beşeri ilişkiler, aile, ve toplum hayatıyla ilgili esasları içerir. İnsanın yaratılışını anlatır ve hayatının daha sonraki safhalarından söz eder. İnananların, inkar edenlerin, münafıkların, Yahudi ve Hristiyanların özelliklerini karşılaştırır. İsrailoğullarına verilen nimetleri dile getirir. Onların ilahi gazabı üzerlerine çeken ciddiyetsiz davranışları üzerinde ayrıntılı bir şekilde durur. İnananları dinin bozulmasına yol açan bu tür davranışlara karşı uyarır. Müslümanların diğer toplumlardan ayrı bir cemaat ve başkalarında bulunmayan özelliklere sahip bir ümmet olduğunu belirtir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde Bakara ve Ali İmran suresinin okunmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur Kur'an'ı okuyun çünkü Kur'an kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaat edecektir Bakara ile Ali İmran suresini okuyun çünkü onlar kıyamet gününde iki bulut yahut iki gölge veya saf saf olmuş iki grup kuş halinde gelecek ve kendilerini okuyanların yardımına koşacaklardır Bakara suresini okuyun. Onu okumak bereket, okumamak ise kaybedilen sevaplar yüzünden pişmanlık duymaya sebeptir. Boş şeylerle uğraşanlar onu okuyamazlar. Müslim Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Tirmizi Ahmet bin Ambel Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Oraya giremez. Müslim Ahmet bin Hanbel Bu surede bulunan Ayet-el-Kursi 255. ayet ve Amenan Rasulü 286-285-286. ayet gibi özel bölümlerin faziletlerine hakkında hadis-i şerifler söz konusu ayetlerin dipnotlarında verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, La, Mim. Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında yer alan bu ve benzeri harflere bağımsız ve ayrı harfler anlamında huruf-i mukatta, mukattaat denir. Bunlar müteşabih ayetlerden sayılır. Bu harfler Kur'an'ın Sırlarından birer sırdır. Onların belli bir anlamı olup olmadığı bilinmemektir. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan kitap işte budur. O takva sahiplerine doğru yolu gösterir. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından erin indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Secde 2 Takva İbadet ve güzel işler yaparak zarar veren şeylerden kendini korumak demektir. Allah'a itaatten bahsedildiği yerde takva, ihlas anlamında, günahtan korunmaktan söz edildiğinde ise o günahtan sakınma anlamındadır. Buna göre takva sahipleri Allah'ın buyruklarını tutan, yasaklarından kaçınan ve böylece kendilerini onun azabından korumaya çalışan kimselerdir. Eğer bunu yapamazsınız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız o zaman yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan ve kafirler için hazırlanan cehennem ateşinden kendinizi koruyup sakının. Bakara 24. Kim nefsinin tutkularından korunmuşsa işte onlar kurtuluşa ermiş o anlardır. Haşr 9. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Kulak verin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için bağışta bulunun. Kim nefsinin tutkularından korunursa, işte onlar kurutuluş edenlerin da kendileridir. Tegabun 16 Ayetleriyle yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendiniz cehennem ateşinden koruyunuz. Buhari, Müslüm hadis-i şerifleri bu anlamdadır. Fatiha suresinde bizi doğru yolu ilet diye yapılan duaya bu ayette de insana doğru yolu Kur'an'ın göstereceği belirtilerek bir tür cevap verilmektedir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda iman edenler için o bir hidayet ve şifadır. Fusulet 44 Müminlerin imanını kafirlerin ise inkarını arttırır. Maide 64 68, Tevbe 124, 125 İsra 41 O takva sahipleri Gayba iman ederler. Namazı gerektiği şekilde kılarlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden başkalarına da harcarlar. Allah, melek, ahiret, cennet ve cehennem gibi duygular ötesi gerçek, gerçeklere Kur'an'da gayb adı vermektedir. Mümin olmanın ilk şartı kısaca Amentü diye ifade eden, Allah ve Resulü tarafından haber verilen iman esaslarına samimiyetle inanmaktır. İsrailoğullarını yakalamak üzere onların ardına düşen firavunun tam boğulacağı sırada İsrailoğullarının inandığından başka bir ilah bulunmadığına kesinlikle inandım. Artık ben de Müslümanlardanım demesi iman sayılmamakta. allah Teala ya şimdi mi Müslüman oldun? Oysa sen daha önce hep Allah'a karşı ve nefese çıkaran biriydin. Ayetiyle böylesi imanın bir değeri bulunmadığını belirtmektedir. Yunus 90-91 ile ilgili olarak ayrıca En'am suresi 6-50 ve 59 ayetlere diknotunuza bakabiliriz. Şu ayetler namazı gerektiği şekilde kılmanın ne olduğu hakkında fikir vermektedir. Onlar namazlarını devamlı kılarlar. Meârîc 23. Onlar namazlarını gözetir ve korular. Meârîc 34. Onlar namazlarında derin bir saygı içerisindedirler. Mu'minun 2. Resul Ekrâm, Salâllahu Aleyhi ve Ssalem namazı gerektiği şekilde kılmanın İslam'ın beş temel esasından biri olduğunu söylemiştir. buhari Müslim Namazını gerektiği şekilde kılmayan birini de üç defa dön ve yeni baştan kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın diye uyarmış. Adamın namazı gerektiği şekilde kılmayı bilemediğini söylemesi ve kendine öğretmesini istemesi üzerine şunları söylemiştir. Namaza durduğun zaman tekbir al. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen ayeti oku. Ardından rukuya var. Ve bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar öylece dur. Sonra başını kaldır, ayakta iyice doğruluncaya kadar dur. Ardından secdeye var. Bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar secdede öylece kal. Sonra başını kaldır, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar otur. Namazın bütün mürekatlarında bunları böyle yap. Buhari Müslüm kendilerine verdiğimiz nimetlerden başkalarına da harcarlar ifadesini Enfal 3 Hac 35 Kasas 54 Secde 16 şu ara 38 ile geçmektedir. Yüce Allah Bakara Suresi 219. ayette ihtiyacınızdan fazlasını vereceksiniz buyurarak harcanacak miktarı göstermekte İsra Suresi 29. ayette ise elini boynuna bağlayıp iyice cimrileşmenin ve elini büsbütün açıp israf etmenin yanlış olduğunu açıklamaktadır. İhtiyaç sahiplerine Allah rızası için vermeyi teşvik eden pek çok ayet vardır. Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Şüphesiz Allah harcadığınız her şeyi bilir. Ali İmran 92 O takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle güzel davranışları sever. Ali İmran 134 Onlar namazı gerektiği şekilde kılar, zekatı verirler. Onlar ahirete de tam kesinlikle bir kesin bir şekilde inanırlar. Lokman 4 Bu ayetin notlarında ilgili ayetlere işaret edilmiştir. Allah'ın kitabını okuyan, namazlarını gerektiği şekilde kılan, ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunan kimseler hiç ziyan ihtimali olmayan bir ticareti ümit edebilirler. Fatır 29 Canlarının çektiği yemeği yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. İnsan 8 Yine onlar sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara ima ederler. Ahiretin varlığına da kesin olarak inanırlar. Ahiretin varlığına da kesin olarak inanırlar ifadesi Nemil 73 ve Lokman 4'te geçmektedir. Ahiret öldükten sonraki hayatın adıdır. Bütün insanlar kıyamet gününde yeniden diriltilecek, dünyada yaptıklarının hesabını Allah'ın huzurunda verecektir. İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler Onlardır. Murada erenler de ancak onlardır. Bu ifade aynen Lokman suresi 5 ayette de geçmektedir. Kafirleri başlarına gelecek azapla uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Onlar iman etmezler. Kafirler, Allah, melekler, melek ve ahirete iman gibi temel inançları kabul etmezler. Namaz ve zekat gibi adetleri reddederler. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre onlar Rablerinden kendilerine hangi ayet gelse mutlaka yüz çevirirler. En'am 4. Onlar ise ne namaz ne zaman bir mucize görseler sırtlarını dönerler ve bu sürüp giden bir büyü derler. Kamer 2 allah Teala Peygamber Efendimiz'e onlara şöyle demesini emreder. Göklerde ve yerde neler var bir bakın. Ama bütün bu delil ve uyarılar iman etmeyecek bir topluma fayda vermez. Yunus 101 Şu iki ayet onların durumunu ortaya koymaktadır. Allah'ı ve Peygamber'i inkar eden edenler Allah ile Peygamber'in arasını ayırmak isteyen ve bir kısmına inanırız, bir kısma inanmayız diyenler ve böylece iman ile inkar arasında bir yol tutmak isteyenler işte gerçek kafirler bunlardır. Biz onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa 150-151 Bu sebeple Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de kalın bir perde indirmiştir. Ve onlara büyük bir azap vardır. Allah -u Teala gerçeği kabul etmeme konusunda ısrar eden ve iradelerini sürekli olarak bu yolda kullananların her türlü anlama ve kavrama kabiliyetlerini mühürlemiştir. Bu ilahi bir kanundur. Çünkü Cenab-ı Hak insanı melek veya şeytan değil, beşer olarak yaratmış ve onu dünya hayatında istediğini yapma konusuna serbest bırakmıştır. Allah onların kalplerini mühürlediği için onlar inkar etmiş değildir. Onlar inkar etmiş oldukları için Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Yani onlar evvelce inkar etmiş, bu inkarlarında bile bile ısrar etmiş, tövbe etmemiş, tövbe için kendilerine tanınan imkanları reddetmiş oldukları için Allah da onları imana zorlamamış. Bir bakıma onların isteği üzere Kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Demek ki insanın idrak vasıtalarının işlemez hale getirilmesi tamamen onun kendi seçiminden kaynaklanmaktadır. Bu gerçek ayetlerde şöyle ifade edilmektedir. Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz örtüldü demeleri yüzünden biz onları yalalandırdık. Aslında Allah onların kalplerini inkarları yüzünden mühürlemiştir. Pek azı dışında onlar iman etmezler. Nisa 155 Müşriklerden bir kısmı senin okuduğun Kur'an'ı dinler ama biz kalplerinin üzerine işittiklerini anlamalarına engel bir örtü geçirdik. Kulaklarına da bir tıkaç koyduk onun için bütün mucizeleri görseler iman etmezler. Hatta sana geldiklerinde o kafirler seninle tartışır ve bu eskilerin masallarından başka bir şey değil derler. Enam 25 İşte bu ülkelerde olup bitenlerin bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz peygamberleri onlara apacık deliller getirdiği ama onların daha da onların daha önce de yalanlandıkları şeye inanmaya hiç niyetleri yoktu. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. A'raf 101. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık gerçeği bilemezler. Tövbe 93 Hatlerini aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz. Yunus 74 Bunlar kalplerini, kulaklarını ve gözlerini Allah'ın mühürlediği kimselerdir. Nahl 108 Biz kalplerinin üzerine Kur'an'ı, anlamalarını engelleyecek örtüler kulaklarına da bir ağırlık koyarız. İsra 46 ''Biz onların kalplerine bu uyarıları anlamalarını önleyen kalın perdeler koyduk, kulaklarını da ağırlaştırdık. Sen onları doğru yola çağırsan da artık onlar kesinlikle doğruyu bulamayacaklar.'' Kehf 57 Burada başka ayetler de zikredilmiştir. ''Allah ilim ve gerçeği kabul etmek istemeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.'' Rum 59 Büyüklük taslayan her zorbanın kalbini Allah işte böyle mühürler. Mümin 35. Heva hevesini ilahlaştıranı gördün mü? Allah onu bilgisine rağmen saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözlerini de perdelemiştir. Casiye 23. Onlardan seni dinliyor gibi görünenler vardır. Fakat yanından çıktıklarında gerçekten seni dinleyip bilgi sahibi olanlara az önce o ne demişti? Derler. Onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir ki heva heveslerinin peşine düşmüşlerdir. Muhammed 16 Aslında kazandıkları günahlar onların kalplerini paslandırmıştır. Muttafifin yani 14 Muttafifin 14 Burada Resul-i Ekrem Efendimizin çokça yaptığı şu duayı hatırlamalı ve onu sık sık tekrarlamalıdır. Ya mukellebel kulüp. Sebit kalbi ala denik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım. Benim kalbimi dininden ayırma. Kimizi Ah bin Anbel. İnsanlardan bir kısmı da vardır ki gerçekten inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Bu ayetten 20. ayete kadar İslam'ı gerçekleri gönülden benimsemedikleri halde iman ettiklerini ileri süren münafıkların söz ve davranışlarından örnekler verilmektedir. Akıllarınca Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerini aldatırlar da bunun farkında olmazlar. Onların kalplerinde bir hastalık var. Allah onların hastalığını daha da arttırmıştır. Yalan söyledikleri için onlara acı bir azap vardır. Bir sure indirildiği zaman onlardan bazısı bu sure hanginizin imanını arttırdı diye alay ederler. Ama bu sure insanların imanını arttırır ve onlar bunu sevinirler. Fakat o indirilen sure kalplerinde hastalık bulunanların kafirliğini kat kat arttırır. Sonunda kafir olarak ölüp giderler. Tevbe 124-125 Kalplerinde hastalık bulunanların durumuyla ilgili ayetler bu ayetin dipnotlarında zikredilmiştir. Kur'an ayetleri güneşe benzer. Gün ışığını alan bereketli topraklar gibi Kur'an ayetlerinin indiği mümin gönüllerde rengarek çiçeklere bürünür. Oysa aynı ışık çürümüş maddelerin daha da kokuşmasına yol açmaktadır.